ekonomi ekoloji hazırlayıp cianlar Elin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Stüdyoda Meyve Çevim ve ben Serkan Ocak. Ee, bir 30 dakika boyunca yine Türkiye'deki çevre meselelerini konuşacağız. Bugün gündemimizde e, iki konu var. Bir tanesi e, Amasra'da neler olup bittiğine dair biliyorsunuz e, geçtiğimiz günlerde... Amasra'da termik santral yapılmasıyla ilgili haberler okuduk. Buradan da e, hani söyledik ama buna fokuslanacağız bugün. Çünkü hakikaten çok güzel bir yer Amasra. Gidenler biliyordur. Ee, Osmanlı'nın bile e, tanedanlarının diline e, dolanmış güzellikte bir yer. E, o sözü de şu anda bir e, konuğumuz var. E, Amasra'da neler olup bittiğini... Bize anlatacak oradaki termik santral süreciyle ve şu anda şu günlerde çok yoğun bir her günlerde ise bir gösteri yapılıyor. Çünkü bir dava açmaya hazırlanıyor. Amasya'nın fethine de denk getirmek üzere 1460'da fethedilmişti. O kadar sayıda bir imza aranıyor dava açmak için. Ki daha önce biliyorsun 42 bin imza ayrı ayrı imza toplayarak Amasra da kendi çapında bir rekora imza attı termik santralle ilgili. Bir imza kampanyası da şimdi davacı arıyor. Şimdi davacı. 60 tane davacı arıyor. Bulabildiler mi? Bulamadılar mı? Ne yaptılar? Ne yapacaklar? E, Bartın platformundan Erdoğan 60 da konuşacağız. Sanırım hattımızda Erdoğan Bey günaydın. Günaydın. Günaydın. Ee, dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama ben kısaca giriş yaptım ama çok da detaylarını anlatmak istemiyorum. Bizzat orada yaşıyorsunuz. Ee, ne oldu? Kısacık bize bir özetleyip bundan sonra neler yapacaksınız? Açık radyo dinleyicilerine de bunları anlatalım. Amasra'da neler oluyor? Amasra'da çok kötü şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Parti Amasra hakkının, halkının mücadelesi bunu önleyecek diye düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi yıllardır e, Şirin ilçemiz Amasra'da e, bir termik santral yapılmak isteniyor. Hatta Tolding orada 1320 megawatt gücünde bir termik santral yapmak istiyor. Aslında bunun iki katında başvurmuşlardı daha önceki yıllarda ama 2640 megawatt gücünde 2010 yılında burası uygun değil denmişti. Hı hı. Daha sonra 2013 yılında yarısını başvurdular 2013 yılında başka bir isimle başka bir şirket e bağlı ve isminde de değiştirdiler daha önce Amasa ve Bartın Santalleri termik santalleri adını taşıyan e, bu termik santral daha sonra hematermik santraline dönüştü. Biz dedik ki buraya izin vermedi devlet yani Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü buraya bak bakanlığı buraya izin vermedi. Aynı yerdir e, devletin kalıcılığı söz konusudur ve bu izin geçersiz olmalıdır. Ama onlar bu Şeyi sürdürdüler çet sürecini 2014 yılının haziran ayında çet raporu nihayla getirmişlerdi bizde o zaman 10 günü bir askı süresi vardı itiraz süresi ama 42 bin diyoruz ama aslında 43 bine yakın e, dilekçe toplandı imzadan öte yani vatandaşların ayrı dilekçeleri e, isimleri adresleri imzaları olan bir şey sadece 10 günde yani bu çok önemli bir rakam. E, Türkiye'de daha önce gerçekleştirmeyen bir, gerçekleştirmeyen bir şeydi. Ve öyle bir bu tepkiyi beklemiyordu Ankara. O zamanki bakan İktis Gülüce ben bu izni verdim, imza attım dediği halde sonra rafa kaldırdılar. Geri adım atmak zorunda kaldı. Tabii rafa kaldırdılar. İki yıldır raftaydı bu proje, bekliyordu. Peki şimdi, şimdi ne oldu da Çet için o olumlu kararı çıktı sizce Erdoğan Bey? Ya Şöyle oldu, bu şirket... E, Çeşitli e, Rusya krizinde kullandı diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz hükümette yerli enerji demeye başladı. İşte ithal kömüre biliyorsunuz termik santrili yalan ithal kömüre vergi koydu. E, bu da dedi ki ben de yerli enerji Amasadan ama çıkan kömürü kullanacağım dedi. Sanıyorum hükümeti bu şekilde ikna etti. Halbuki yapılan hesaplar yani kendi chat başvuru raporlarında yer alan hesaplara baktığınız zaman Zaten buradan çıkan kömürün burada kullanılmayacağı çok açık. Çok açık Yetmeyeceği mi? çok açık. Ve şu da var 10 Ekim'de bu çet olumlu kararı çıktı termik santralle ile ilgili. Aynı gün şirketin liman ve dolgu alanı içinde çet kararı çıktı. Yani e, tıpkı yani Bigada olduğu gibi, Karabigada olduğu gibi, tıpkı Çatal Ağzı'nda olduğu gibi, tıpkı e, Adana Yumurtalık'ta olduğu gibi Limanlar yapılıyor, ithal kömür geliyor, burada termisantili yakıyor, yakılıyor, bütün pisliği bize kalıyor, maliyeti bize kalıyor. Onun parasını vatandaş ödüyor ve tamamen ithal kömür dayan bir sistem var. Ha kaldı ki Bartın'da, Amasya'da çıkan kömürden de bunu yapsalar Bartın Amasya'da buna karşı. Yani onu da belirtmem gerekiyor. İçme suyunun olduğu yere yapılması yani zaten... Termik santralin müthiş etkileri, kötü etkileri, kirliliği, hava kirliliği vesaire, toprağa, insana zararlığını biliyoruz. Evet. Bir de içme suyunun bulunduğu yere kurma gibi bir plan var anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle 380 hektarlık bir orman alanı bu termik santral, kül barajı, külün depolanacağı alan falan söz konusuydu. Şimdi raporu değiştirmişlerdir, şimdi yeni yeni edinebildik son halini. Bunu daha da arttırmışlar. 5 sektardan büyük bir orman alanı. Termik santralin kurulacağı alan deniz kenarı e, projede. Yalnız bunun kül barajını başka bir orman alanında ve bir kısmını da e, kavşak suyu denen Bartın Amasra halkının e, bütün köylere de bu servis edilen bir içme suyu var. Bedavaya, bütün evlere giren içme suyunun e, bulunduğu havza yapacaklar. Biliyorsunuz e, bu küller, radyasyon atıkları, toksik atıklar. O açıdan bu su kullanılmayacak hale gelecek. Ee, anladım. Şimdi e, biz sizinle konuşmuştuk birkaç gün önce bana oradan fotoğraflar falan da göndermiştiniz. Bir e, buna yeniden yeni verilen izne karşı bir dava açma evet. hazırlığındasınız. Yani her gün evet. zannedersem orada bir takım faaliyetler yapılıyor. Evet. E, evet. Buna karşı dava açacaksınız. O dava hazırlık süreci ne aşamada? Halkın desteği nasıl? Şimdi şöyle bu dava açma süreci aynı zamanda bir toplumsal bir eyleme de dönüştü tabii. Bu geç, 10 Ekim'de bu açıklanınca çet olumlu kararı. O gün akşamı Amasra'da yüze yakın insan bileşenlerimiz bir araya geldik. Bir toplantı yaptık. 2 gün sonra da Bahtında yaptık. Biz dava açacağız ve davayı da çok sayıda insanla açacağız dedik. E, hedef koymayalım dendiğinde de biliyorsunuz Çeşmi Cihan bahsediyoruz. Yani Fatih Sultan Mehmet'in. Dünyanın gözü dediği ve alırken de ordularıyla burayı alırken de ben buraya top atmayacağım, buraya kıyamam, bunun anahtarını teslim alalım dediği ve gerçekten savaşçız bir şekilde anahtarını teslim aldığı Amasra'yı ya bu kadar güzel yani sadece doğası değil tarih bakımından da önemli olan Amasra'yı 1460'ında bu şekilde almıştı. Bir hedefi 1460 davacı koyduk. Yani 1460 davacıyla dava açacağız ve şunu da görüyoruz ilk günden 300 davacı çıktı. Yani vekalet verdi notere gidiyor vatandaşlarımız orada vekalet veriyorlar avukatlarımıza. Orada ilk günden 300 çıktı şu anda 1000'e yaklaşıyoruz. Daha önümüzde 20 gün kadar zaman var biz 1460 davacı çok İleri gideceğimizi birkaç gün olacağını düşünmeye başladık şu anda. Herhalde Türkiye'nin de en çok davacıyla dava açılan çevre davasına dolu gidiyoruz Amasral'a. Çok güzel. Peki Cerat Peki, Tepeden herkes, sonra bu ikinci olacak zannedersen. onun da önüne geçecek. Herkes katılabiliyor mu? Yani e, isteyen vatandaş Amasralı olmasa da orada yaşamasa da e, böyle bir dilekçe verme veya e, dava açma hakkına sahip mi? E, tabii tabii. E, fakat tabii mahkeme şunu herhalde e, bakıyor. Yani yaşadığı yer önemli ama mesela bu termistanda iklim değişikliği neden de olacak. O anlamda İstanbul'da Ankara'da oturan vatandaşı da etkileyecek. Aslında onların da dava açma hakkı var. Onlar da belirlediğimiz 10 avukatımız var. Yani bunlar gönüllü olarak davamızı alan avukatlarımız. Altısı Bartın Barosu'ndan dördü de. E, Bartın Barosu'nda değil ama Türkiye'de. Çevre davaları konusunda uzman avukatlarımız işte bunlara Bu avukatlarımız, on avukatımıza bilden Bir vekalet vermeleri gerekiyor Biz e, standart kurduk Bartın ve Amasra'da halkı bilgilendiriyoruz Ne şekilde dava açabileceklerini Yani ne şekilde vekalet verebileceklerini çekme bilgilendiriyoruz Bu arada e, uzmanlarımız ve avukatlarımız Dava dilekçesini hazırlıyorlar e, Yani geniş e, Konuları ele alan bir dilekçe Hazırlamakla meşguller Buradan sizin aracılığınızla da çağrı yapalım o zaman. Bu Amasra büyük bir çevre davası açmaya hazırlanıyor. Ee, eğer o bölgede yaşıyorsanız yaşamaya da gerek yok. Sizin de dediğiniz gibi eğer yargıçlar bu zarardan etkilenme şartı gözeceklerse onlara şöyle bir şey diyebiliriz. Bunu ben hukukçularla da konuşuyorum. Anayasanın 56. maddesi çok açık. Herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı var. En büyük mevzuat gerekçemiz bu olmalı. Ee, ben de o bölgeye yakın bir yerde yaşadım doğdum büyüdüm Karadeniz Ereğli'de ve Amasra'yı çok iyi biliyorum yani güzel şeylerle bağlayalım e, konuyu oraya getireceğim. Ben hayatımda en güzel yediğim balıkları Amasra'da yedim hakikaten çok güzel bir e, kıyı kasabası Fatih Sultan Mehmet'e e, yani oranın dikk onun dikkatini çekmiş ve bombalamadan almış herhangi bir zarar vermeden şehri almış. Bu mevsimde tam en güzel zamanlarından bir tanesi balık sezonu. Gidin Amasra'ya, Amasra'yı görün, Amasra'nın güzelliğini görün. Ee, sizin aracılığınızda da hem bu Bartın davaya katka... çevre platformuna bir uğrayın. <gülüyor> Mutlaka uğrayın. Evet. Oradaki mücadeleyi yakın, yakından dinleyin. Yakında bir yer, büyük şehirlere de çok evet. yakın. Ee, sorunu evet. anlattınız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Erdoğan Bey. Biz de buradan e, bu sorunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Mücadelenize teşekkür başarılar Erdoğan Bey. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şu an Amasya'da bütün dükkanlarda afişlerimiz var. Standlarımız açılı. Gelsinler hem balığımızı yesinler hem de kendilerine noterin yolunu gösterelim. E, bir mekanet e, versinler ve onlar da davaya ortak olsunlar diye bekliyoruz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Olur. Peki sağ olun. E, kısa bir ara verelim. E, şimdi e, Selatinin seçkisiyle Bob Dylan'dan bir şey çalacak zannedersem. E, Oo, çok güzel. Çok güzel bir parça geliyor. E, müzikten sonra tekrar beraberiz nükleer konuşacağız. has bitten the dust London darling see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things the ice is coming the sun's zooming in meltdown expected the wheat is within. engine engines stop him but I have no fear cause London is drowning I live by the river to the imitation soul. Forget it brother, you can go in alone London calling, for the zombies are dead Quit holding out, and draw another breath London calling, and I don't want to shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one, with the yellowy -ey eyes The ice is coming, the sun's zooming in doing stuff on in the 80 cortex a nuclear error but i have no fear cuz love i found you by the river. Yeniden beraberiz e, Meveş Evi'ninle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, i̇kinci konumuza geçeceğiz şimdi. Yine bir konumuz olacak. Bu konunun e, kahramanı biraz e, çevre aktivizminin bence de, e, kahramanı. İzmir'de yaşayan Arif Ali Cang'ı ile birlikte olacağız. E, Ali Arif Cang'ı e, nükleersiz gelecek ödülü, Franz Möl ödülü aldı Almanya'da. Ee, özellikle Gazi Emir ve AKÜ nük nükleer santrali radyoaktif atıklar meselesiyle ilgili yaptığı mücadelelerle e, bu ödüle layık görüldü. Şimdi ona bağlanacağız zaten Bal ve detaylarını şey, alacağız. kesin bence bir adliyededir. Yine bir çeviri davasının <gülüyor> peşindedir. Nerede olduğunu sabah konuşmadım. Selahattin bağladı ama dün konuşmuştum. Ee, günaydın. Günaydın. Günaydın Erkan. ve tebrikler. Doğru günaydın Selin. Doğru tahmin ediyor muyum önce? Yine adliyede misin? Adliyedeyim ama bugün çoğunda geçimli işlerle koşuyorum. <gülüyor> ee, tabii hep bu işler şey <gülüyor> olduğu için çok gönüllü bir şey işler olduğu için Arif Ali Cang'a eminim açık radyo dinleyicileri çok yakından tanıyor. Bu Çevre konusunda çok önemli katkıları var. Hukuki açıdan çok önemli katkıları var. Benim de yıllardır yaptığım haberlerde e, birlikte ortak çok fazla e, habere birlikte çalıştık. Şimdi çok önemli bir ödül aldınız. E, hatta Afrika'nın Nobel'i diye lanse edildi ama biraz zannedersem bir hata var ama. E, nedir bu ödül? Daha önce Türkiye'den birisi aldı mı? Hani Biz yabancıyız. Bir, bir, Türkiye'den daha önce ben duymamıştım nükleersiz gelecek ödülleri. E, bu ödülün anlamı nedir ve neden size verildi? Ee, teşekkür ederim öncelikle ee, Evet daha önce Türkiye'den e, Bu alanda bir ödüllendirme Yapılmadı ee, Nükleersiz gelecek Gelecek kuşaklar için Nükleersiz gelecek umuduyla e, Dünya çapında Nükleer karşıtı Hareketlere Nükleere ilişkin alternatifler Üretenlere e, Verilen bir ödül e, Bir süredir veriliyor Şimdi e, Türkiye'den de bir anlamda Türkiye'deki antilikler hareketin e, harekete verilen bir ödül olarak e, beni layık görmüşler. Tabii ki onurlandırıcı bir e, olay. E, onurlandırıcı bir olay ama şunun da bilin, bilinmesini isterim. Eğer e, e, bir ödüllendirmeye layık görüldüysem yaptığım çalışmaları tek başına yapmadım. Sonuçta ee, Serkan'ın da söylediği gibi e, bu konuda duyarlı e, arkadaşlarımızla, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte yaptık. E, bu konuda e, çalışan e, ekoloji hareketleriyle birlikte yaptık. Aktivistlerle birlikte yaptık. Bir anlamda e, çocuklarından, gelecekten, dünyadan kendisini sorumlu hisseden, bir yaşam savunucuyla birlikte yaptık. E, bu nedenle ben bu ödülün Türkiye Ekoloji hareketine, Türkiye'deki nükleer harekete verilmiş bir ödül olarak kabul edilmesini e, diliyorum. Ee, öyle. E, tebrik de ederiz. Bu arada Pelin yok aramızda. Arif Bey ben Mehveşevin. Ee, size evet. tam Almanya ve ödül demişken radyoaktif atıklarla ilgili bir şey sormak istiyordum. Ee, Almanya 2022'ye kadar nükleer santralleri kapatıp radyoaktif atıkları devletin Saklamasına karar verdi Ve bunun maliyeti 23.6 milyar Euro olarak hesaplanıyor Şimdi siz radyoaktif atıklar Üzerinde de çalıştığınız için e, Yani bu meselede e, Yeterince tartışılmadığı için Türkiye'de mücadeleniz ve bu ödül Biraz da onunla bağlantılı Bizim yani Türkiye'de e, Söz konusu planlanan Nükleer santraller Ki şimdi üçüncüsünden bile bahsedilmeye Başlandı ee, ve bu radyoaktif atık sorunuyla ilgili ne diyebilirsiniz? Önceki merhaba, ben sesten ayırt edemedim. Evet. Selam göndermiştim, selam, selamlar olsun. Evet, haklısın. Çünkü ödülün asıl nedeni Gazemizdeki nükleer atıkların raizleşme yapılan çalışmalar. Bir anlamda bizde herkesin gündemini oluşturamasa da Dünyada mükleere ilişkin çalışma yapan kesimlerin dikkatini çeken bir çalışma gazetemiz çalışmalar. Ee, bu arada e, Serkan'a sevgili Serkan'a teşekkürlerimi bir kez daha dilemek istiyorum. Çünkü Serkan eğer 2012 yılının Aralık ayında Radikal'deki e, haberinde manşet yapmasaydı e, İzmir'in Çer'in olacağını manşet yapmasaydı, konuyu duyurmasaydı biz daha halen habersiz bir şekilde İzmir'de e, mütlar atıkların bulunduğu bir kentte yaşıyor olacak. E, aslında Gazimesteki mütlar bulaşık atıklar olayı e, mütlar santrallerin e, ne büyük tehlike yarattığının da bir göstergesi. Mütlar santraller e, patladığı zaman büyük felaket yarattı. Ancak patlamasa da ee, ne büyük zararlar verdiğini biz somut örneği oldu Gazemir. Çünkü e, Türkiye'nin nükleer santrali olmadığı halde e, yakıt çubuğu nükleer santral atığını atığı gazeme çıktı. Herhalde Şu dünyada gibi... dünyada çok fazla ülkede de örneği yoktur bunun. Biz nükleer gücümüz evet. yok, santralimiz yok. Nükleer güçle çalışan bir denizaltımız yok ama buralarda kullanılan bir yakıt çubuğunun yakıt çubuğundan bulaşan ee, bir çöpümüz var, atığımız var ve bertaraf etmesi de e, çok sorunlu bir olay. Evet, yani bu aslında nükleer atıkların tüm dünya için büyük bir tehdit olduğunu gösteriyor. E, çünkü e, yine söylediğimiz gibi nükleer e, atıkların bertarafı çok maliyetli, çok masraflı. E, onun e, bertaraf etmek, saklamak yerine ne yazık ki e, bu atıklar da uluslararası mafiyatik ticaretin bir parçası haline gelmiş durumda. Buna ilişkin e, örnekler var, raporlar var. E, Mafiyat tipi e, ticaretle bu atıklar e, uluslararası ticareti yapılıyor. Ve gizli gizli yapılıyor, yasak yollarla yapılıyor. E, Gazemir'deki e, atık da bunun ürünü aslında. Bu e, yasa dışı miktar atık ticaretinin bir ürünü. Çünkü bu atıkların Türkiye'ye getirilmesi yasak. E, gizli yollarla e, nasıl geldiği bilinmiyor. Belki de önümüzdeki süreç içinde bir yandan e, Gaziantep'deki bu atıkların e, der tarafıyla uğraşar, uğraşır. Diğer yandan da asıl en önemlisi bu atıkların girişinin e, ortaya çıkarmak. Sorunlarının cezalandırmanın bir yolunu bilmemiz lazım. Eğer bunu yapamaz isek bilin ki Bundan sonra da nükleer santralımız olmasa bile Dünyada nükleer santral olduğu sürece Benzer olaylarına yaşayacağız Bir süre sonra bahçemizde, evimizin bahçesinde Nükleer atıklarla karşılaştık hiç şaşmayalım O nedenle de aslında bu ödül vesilesiyle Nükleer atıkların gündeme gelmesi son derece önemli Umarım ki bu ödül vesilesiyle Türkiye'de işte, e, mükleer santrallar, mükleer tehlike, mükleer atıklar, tehlikeli atıklar gündeme gelir. Bizim gündemimizi oluşturur. E, umarım ki e, bu ödül sayesinde e, Türkiye'nin ekoloji hareketi, antilikler hareket yükselir, moral bulur. E, mücadeleyi yükseltir. Umarım ki e, her ne kadar e, hükümet ısrarla e, nükleer santral yapacağım diye dayatsa da e, Türkiye halkı buna karşı çıkar. Uluslararası dayanışmayla bu, bunu, buna karşı direnir ve santralları başımıza bela etmez. Tam da bununla ilişkili bir soru sormak istiyorum. E, biliyorsunuz bir enerji kongresi yapıldı. E, Cumhurbaşkanı nükleer santrallerle ilgili bir e, demecinde şunu söyledi. Yani. Üçüncü sansreli ikinci birinci yapıyoruz ikinciye anlaştık üçüncüden bahsetti. Ee, şimdi hala birincisi dediği Akku'yu Ruslarla yapılan, ikincisi dediği e, Snop Gerze'deki Japonlarla anlaşmaya varılan. Üçüncüsünün de inada da yapılacağına dair bir takım söylentiler var. Şimdi birincisiyle ilgili bu kadar sıkıntılar yaşanırken sürekli ötelendirirken işte 3000 sayfalık 3000 küsur sayfalık bir çetrapor raporu var ama içerisinde birkaç kelime dair, atıklara dair, ne yapılacağına dair bir şeyler yokken bu kadar sorunlu e, devam ediyor. Üçüncüsü yapılır mı? Yani sizin bu konudaki fikriniz nedir? Biliyoruz ki bunun altında bir siyasi bir takım amaçlar da var ama üçüncüsünü yapmamız gerekir diye bir devlet otoritesinin açıklaması var. Siz ne diyorsunuz? ile ilgili komut e, gündemimiz olduğu için bir, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Gerçekten söylediğim gibi e, Akkuyu e, set raporu e, tam bir Yani e, o raporla e, eğer e, santral yapmaya kalkarsanız bilin ki Akkuyu bölgesi Akdeniz e, bir süre sonra nükleer çöplük haline gelir. Çünkü e, örneğin e, santraldan çıkacak atıkların diyorsun soğuması için bir süre bekletilmesi lazım. Ama o bekletmenin ne kadar süre olduğu ve o bekletmeden sonra atıkların ne olacağına dair ne e, Türkiye ile Rusya arasındaki sözleşmede bir hüküm var ne de chat e, bir hüküm var. En Bu, önemli şey yok. Evet. Olması gereken? Yani patlamasa bile bir patlama tehlikesi geçilmese öyle bir olay yaşanmasa bile diğer tehditleri bir yana e, e, varsayın ki e, santral kuruldu faalete geçti e, yine bir Rus devlet Türkiye arasında bir uçak krizi yaşandı ve e, Rosaton bıraktı gitti ne santraldan çıkan atıkları biz ne yapacağız Öyle. Atık, atık köprüyle ne yapacağız biz Gaziamir'deki e, bu kadar atıkla atığı halledemezken bundan e, kurtulamazken koskoca santralın atığını ne yapacağız bu bir aslında ölüme te, e, terk etmektir. Akdeniz havzasını, Akkuyu'yu, Akdeniz bölgesini, Türkiye'yi. Bölgeyi ölüme terk etmektir. Bunu, bu, bunu görmeden, bunu, bunun üzerine durmadan söylenen koca koca lafların, e, beylik laflarının hiçbir karşılığı yok. Evet, e, hükümetin böyle bir politikası var. Ve bu politikasını e, topluma dayatıyor. E, uçak, uçak krizinin e, sona ermesiyle Verilen e, sözler, çabuklaştıracak sözleri ardından proje bazlı yatırımlara dair kanun değişikliğiyle tanınan pek çok muafiyet ve kayıtlar. E, enerji forumunda yine benzer sözler ve e, sürekli gündeme getirerek süslü laflarla kamuoyunun e, desteğini alma çabası var. Bizim görevimiz de e, bilebildiğimiz kadar aklımız erdiğince dilimiz döndüğünce geliyorum diyen tehlikeyi anlatmak. Ee, bunu anlatmak zorundayız. Siz, siz bunun gerçekten... hukuki sürecini evet, takip pardon. etmek konusunda bir e, kamu görevi, kamu misyonunuz var. Bizim de kamuoyuna hem sizin yaptıklarınız hem de bu sürecin takibinde e, kamuoyunu aydınlatma konusunda bir görevimiz var. Hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü neden? Hep söylüyoruz. Anayasanın bize öngördüğü bir temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı var. Bu yaşam hakkımızı savunmak istiyoruz. Süremiz doldu. Çok teşekkür ederiz. Bu ödülü tekrar tebrik ederim. Güney Afrika'da 17 Aralık'ta mı? Kasım'da mı? Zannedip önümüzdeki o, o, ay... 17, 17 Kasım'da. 17 Kasım'da ödülü alacaksınız. Tekrar tebrik edelim. Tebrikler. Afiyet. Çok, çok teşekkür ederim. <gülüyor> edeyim. Edeyim. Çok Tekrar görüşmek Başka üzere. E, programımızın ekonomi ekolojide ikinci bölümünde de nükleer, nükleer santralleri e, konuştuk. Bunun e, önemine vurgu yaptık. Yani sıfır risk diye bir şey asla yok. Biz önce temiz enerjiden, yenilebilir enerjiden varsa ihtiyacımız bunu sağlayalım. Hala bir krizdeysek o zaman masaya yatırıp konuşalım. Şu anda bunun konuşmanın hiçbir anlamı yok e, bu mevcut konjektürde. Evet bitirirken e, madde 80'i konuşacaktık ama konuşacak daha vaktimiz olacak. Şu çağrıyı e, iletelim. Cumartesi günü saat 1'de yüze e yakın yaşam savuncusu bir araya geliyor çağrı yapıyor. E, madde 80'le ilgili hem açıklama yapacaklar. Hem de e, eyleme çağırıyorlar. Bütün İstanbulları bekliyoruz diye. Buradan çağrımız olsun. Evet. Haftaya yeni konuk ve e, konularımızla tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşça Ekonomi Ekoloji.